a servir para transportar caminho longe separação e sofrimento e amor para amor Oi partida vou outra torna a trazer Oi madrugada A minha criatura entregar-se às lágrimas, bancas sofrer nem chorar. Esso sofrimento que é so pra mim, hoje partida é profundo. sentar servir e para vi para trás portal caminho longe separação e sofrimento meu amor favor oi partida vou levar volta a trazer não senta servir para a servir para transportar caminho longe separação e sofrimento e amor para amor vai partida vou levar volta a trazer İyi öğleden sonralar, hikayenin kadın haline hoş geldiniz. Ben Çiğdem Mater, bu hafta benim sıram. Bu yaz sıcağında İstanbul'da hava çok sıcak... Ee... Biraz sıcak ve sevimsiz bir şeyler konuşacağız bugün aslında. İstanbul'da son 10 gündür KCK ana davası görülüyor. İstanbul davası geçtiğimiz pazartesi başlamıştı. Davada Profesör Doktor Büşra Ersanlı ve tutuklu öğrenciler de yargılanıyor KCK üyesi olma suçlamasıyla. Davanın başlamasından hemen önce Git Türkiye, Türkiye'de Araştırma ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu bir rapor Açıkladığı ve bu rapor aslında Büşra sanlığıyla yol sanlı davasına da dikkat çekmeyi hedefleyen ama aslında Türkiye'de akademide neler olduğunun e, bize gösteren biraz ağırca bir rapordu. Hem o raporu konuşalım hem de akademide neler oluyor, neler bitiyor onu konuşalım istiyoruz. Tutuklu öğrencilerle dayanışma inisiyatifini geçtiğimiz haftalarda konuk etmiştik. Bu sefer akademisyenlere sıra geldi. Profesör Dr. Füsun Üstel Boğaziçi Üniversitesi'nden ve Türkiye'den konuğumuz. Hoş geldiniz. Galatasaray Üniversitesi'nden, pardon. Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, bu arada telefonla da program boyunca Boğaziçi Üniversitesi'nden Zeynep Gambetti'ye ve Doktor Nesrin Uçerler'e bağlanacağız. Hocam bir rapor çıkardınız. Ee, aslında kişilerin hikayeleri üzerinden gidiyor ama sanırım bütün Türkiye'ye ...anlatılabilecek bir durum var ortada. Ne, evet, ne diyorsunuz? E, git Türkiye'den öncelikle bahsetmek isterim. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi... E, ...Aralık 2011'de... E, ...Büşra Ersanlı'nın tutuklanmasının ertesinde... E, ...çeşitli yerlerde... ...dünyanın çeşitli yerlerinde... ...önce Fransa'da daha sonra Türkiye'de... ...Kuzey Amerika'da, İsviçre'de ve Almanya'da... ...ve e, Birleşik Krallık'ta... ...Türkiyeli... E, ...ya da Türkiye üzerine çalışan... E, ...çeşitli akademisyenler ...bir araya gelerek... Türkiye'de akademik özgürlüklerin hayata geçmesi, geçirilmesi için bir inisiyatif başlattılar. Bu süreçte biz de birkaç şey yaptık. Bir iki toplantı yaptık. Önce basın toplantısıyla kendimizi ifade etmeye çalıştık ve daha sonra da e, bu raporu hazırladık. E, raporun başlığı akademide hak ihlalleri. E, Tabi burada bizim bütün e, akademik hak ihlallerini e, kapsamamız mümkün değildi. Bir genişçe bir e, giriş bölümümüz var. Zaten orada da e, şunu anlatmak istiyoruz. Yani Türkiye'de e, akademik hak ihlalleri bu döneme özgü değil. Çok e, Eski bir tarihi var. Darülfü'nün kurulduğundan beri akademide hak ihlalleri oluyor. İsmail Beşikçi davasını biliyoruz. Bülent Tanör'ün ödemek zorunda kaldığı bedelleri biliyoruz. Mesut Yeğen vakası var. Onun için tabi özel bir dönemden geçiyoruz buna bu konuda bir kuşkumuz yok ama bunu bir tarihsel süreç içinde bir uzun dönem içinde de ele almak istedik ama bizim burada seçtiğimiz yedi tane vaka var. Zaten rapor Büşra Ersanlı'nın bir giriş yazısıyla başlıyor. Ne yazık ki cezaevinde kaleme almak zorunda kaldı bu yazıyı. Kendisinin akademik özgürlüklerden ne anladığını ve nasıl olması gerektiğini Türkiye'deki durumun anlatan kısa bir yazı. Daha sonra da çeşitli vakalar seçtik. Tabii vakalar derken çok geniş bir şeye yayılıyor. Yani hak ihlalleri dediğimiz şey sadece üniversiteden atılmakla sonuçlanan ihlaller değil. Yani akademik yaşamın çeşitli aşamalarında öğretim elemanları, çalıştıkları kurumun da tabii özelliğiyle bağlantılı olarak çeşitli hak ihlallerine maruz kalıyorlar. Daha tez aşamasından başlayarak bir doktora öğrencisi ve aynı zamanda asistan olan bir kişi tez konusunun belirli konulara çok fazla değinmemesi gerektiği konusunda uyarılıyor ya da hassas konularda yapıyorsa o süreç denetlenmeye kontrol edilmeye çalışılıyor ama tabii baktığımızda birkaç mesele öne çıkıyor yani Bunlardan bir tanesi Kürt meselesi üzerine çalışanlar bu dönemde çeşitli caydırmalarla engellemelerle karşılaşıyorlar. Ermeni meselesi aynı şekilde üniversite yönetimleri tarafından eğer beklenen tarzda yapılmayacaksa ve beklenen sonuçlar vermeyecekse çok hoşlanılmıyor. Ama bizim dosyanın da gösterdiği gibi aslında çok geniş bir alan yani bu dosyada yer alan Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu vakası tamamen e, HES'lerle ilgili ve e, bir e, belirli bir bölgede e, işte kanser vakaların artması üzerine e, yaptığı bilimsel çalışma ve açıklama sonrası başına gelenleri anlattığı e, bir bölüm de var Onur Hamzaoğlu'nun. E, dolayısıyla e, geniş bir alan bu. Ve bütün bir akademik süreci kapsıyor. Tabii ki gençler burada, e, genç e, öğretim elemanları, akademisyenler çok daha fazla hak ihlaline e, uğruyorlar. Ve e, onların durumları çok daha kırılgan. Nitekim e, dosyanın içinde ya, yer alan bir bilgi üniversitesi tensikatı olarak adlandırdığımız bir toplu vaka var. E, çeşitli e, genç özellikle öğretim elemanlarının. Ee, e, deki işlerine son verilmesi ve güvencesiz bir şekilde son verilmesi o vakada yer alıyor. Bu tabii bizim yapmak istediğimiz e, bir ilk çalışma daha önce yapılmayan bir çalışmaya biz bir başlangıç oluşturmak istedik. Bundan sonra da devam edeceğiz çeşitli hak ihlallerini sürekli olarak Türkiye'nin gündeminde tutmak, işte meslektaşlarımızın gündeminde tutmak istiyoruz. Arkası gelecek çünkü bize çok fazla vaka bildirisi geliyor. O çeşitli şekillerde Türkiye'deki diğer üniversitelerde tabii... <gülüyor> Merkez üniversitelerde yani büyük şehirlerdeki üniversitelerde çok daha fazla meslektaşlar birbirleri konusunda haberdar olabiliyorlar ama Anadolu'daki üniversitelerde çok çeşitli hak ihlalleri olmasına rağmen e, oradaki öğretim elemanları e, yalnızlaştırıldıkları ve sessizleştirildikleri için çok fazla e, kendilerini de duyuramıyorlar. Bundan sonra e, periyodik olarak bu e, dosyaları yayınlamaya devam edeceğiz. Biz tutuklu öğrencilerle dayanışma inisiyatifinin hikayenin kadın halinde konuk ettiğimizde şöyle bir şey çıkmıştı ortaya. Sayı kaç dedik bilmiyoruz dediler. Ben de böyle nasıl bilmiyorsunuz dedim. Dediler ki bilinebilecek gibi bir durum değil. Çünkü tam dediğiniz gibi merkezi takip edebiliyoruz. Ama Sivas'taki Bilmemli Üniversitesi'nde ne olduğunu takip edemiyoruz. Hani tam onların peşine düşmeye başlamışlardı. Aslında durum çok benzer muhtemelen. Burada yedi tane vaka var. Ama muhtemelen Anadolu'daki bir sürü üniversitede bir sürü bambaşka şey oluyor. Tabii bizim elimizde çok sayıda vaka var ve sürekli de geliyor. Ama tabii şunu da söyleyeyim. Biz bu girişimi başlattığımızda ve daha sonraki çalışmalarımızda sürekli olarak öğrencilerin durumunu da kendi gündemimize aldık. Çünkü öğrenciler akademik per personel ve idari personel bir üniversitenin en önemli bir bileşenleri yani birbiri olmadan olamayacak e, gruplar. Tabii ki e, öğrenciler de bizim e, öncelikli meselemiz e, içinde yer alıyor. Zaten Git'e dahil olan ekip aynı zamanda bir bölümü öğrencime dokunma e devam ediyor. Bu çok içine giriyor öğrencime dokunma tü di, e, evet. Git Türkiye ve Git diğer e, ülkelerdeki Git'ler aslında birbirleriyle dayanışma içindeler şu anda. E, böyle. Ama öğrencilerinizin de tabii şey düşünüyorum da hani bir yandan akademik özgürlüğü düşünüyorsunuz. Bir yandan hapiste öğrenciler var. Şimdi üniversitelerin mezuniyet törenlerine bakıyoruz son 1-2 haftadır. Hani normal eğlenmeye çıkıp mezun olan kimse göremedik neredeyse. Herkes bir numarayla çıkıyor sahneye. Evet yani ama bu ses duyurmanın biçimi ve ben çok büyük bir keyifle izledim. Bu kadar karanlık bir dönemden Müthişler. geçmemize rağmen çok büyük bir keyifle izledim. Çünkü biz 1980'lerden sonra sürekli gençliğin apolitik oluşturdum olduğundan söz ettik. E, politika yapmanın da tek biçimi yok. Çok çeşitli ifade biçimleri var politika yaparken. Kendilerini bence çok iyi ifade ediyorlar ve üstelik de e, beklenen böyle çok e, eski tarzda sıkı e, siyaset yapan öğrenci tipinden çok daha geniş e, belirli duyarlıkları olan herkese sadece herkese alan veren ve sadece arkadaşları tutuklandığı için e, belirli bir duyarlık geliştirmeye başlayan giderek geniş bir kesim var. Var. Veliler de buna dahiller bize velilerden de bir takım mektuplar Aa, geliyor yani müthiş. Büşra hocayı tanımayan ya da öğrencilerin bu sorunlarını bilmeyen e, bazı velilerin. O mezuniyet töreni sırasında çünkü işte evlatlarını bir şekilde e, mürüvvetini e, gördükleri bir anda böyle bir olayla karşılaşmaları e, onları da etkiliyor. E, onun için bir giderek genişleyen bir halkalar bütünü olarak e, görüyorum ben bu meseleyi. Evet, sizinkiler Galatasaray'da poşularla çıktılar galiba Bizimkiler değil mi? Bizimkiler poşularla çıktılar. E, Ottu ve Boğaziçi'nin e, çok e, hoş eylemleri oldu öğrencilerin. Evet. Evet, Bayağı baya matraklar ve iyiler yani. Tek tek üzüntüm şu normalde bütün bu mezuniyetlere bakanlar şunlar bunlar giderdi. Hiçbirinde birileri görünmüyor bu sene ne yazık ki. Herhalde halde kendilerini biraz uzak tutmak istiyorlar. Çünkü üniversitelerin memnuniyetsizliğine e, ilk elden şahit olurlarsa her, çok rahat edemezler herhalde. Şimdi e, sevimsiz konuya geri döneceğim tekrar. Raporunuz Büşra Hoca'nın bir yazısıyla başlıyor. Akademik özgürlük ve özellik üzerine. Dolayısıyla aslında raporun indeksine baktığımızda Büşra Hoca sanki bir vaka değilmiş gibi duruyor orada. Ama bir vaka olarak dokuz aydır Bakırköy Kadın Cezaevinde yatıyor ve on gündür de mahkeme sürüyor. Ee, bu bir anlamda da bir, bir araya gelme vesilesi de yarattı mı acaba akademisyenler Kesinlikle arasında? yarattı. Çünkü e, tabii üniversite öğretim üyeleri çeşitli örgütlenmeler içindeler. E, bir kısmı eğitim sende ya da başka kendi politik e, görüşleri doğrultusunda diğer e, sendikalarda yer alıyorlar. Üniversite öğretim üyeleri derneği var. Geçmişi eskiye dayanan ve e, Gerçekten bu konuda çok büyük çabalar gösteren bir dernek. Ama tabii Büşra Ersanlı'nın tutuklanması yeni bir ivme kazandırdı. Ve meslektaşlar en azından çok yani, vahim bir vakadır Büşra Ersanlı'nın içinde olduğu durum. O noktadan itibaren gerçekten olayın başka bir yöre doğru gittiğini yani Büşra Ersanlı üzerinden bütün bir akademik camiaya gözdağı verildiğini haddinizi bilin dişi kulelerinize yaşayın e, toplumun sorunlarına değmeyin ve bir e, ürettiğiniz bilgiyi kendinize saklayın. Alana çıkmayın. Paylaşmayın. Alana çıkmayın. Siyasi partilerin sadece ana akım siyasi partilerde bulunun şeklinde bir e, genel yaklaşımdan sonra bu beklenmedik bir şey oldu. Tabii ki dayanışma çok arttı. Biz e, Büşra e, Ersan'ın tutuklanması sonrasında bir imza kampanyası açtık git Türkiye olarak. Bir ilk hafta 550 imza topladık. E, dolayısıyla ve çok çeşitli yerlerden de Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinden ve çok çeşitli disiplinlerden kişiler imza verdiler ki genelde en çok bedel ödeyen hani beklenecek olan şey nedir? Daha çok sosyal, sosyal bilimcilerin bilim. bedel ödemesi ve onun için onların duyarlılıklarının daha fazla olması ama mühendisler, tıpçılar ve çok çeşitli alanlardan bize destek geldi. Dolayısıyla aslında belki bir anlamda da biraz Anadolu'yla da bir bağ kurulmuş kesinlikle, oldu. Kesinlikle, kesinlikle. Yani Anadolu'dan bize çok çeşitli vakalar, hak ihlalleri vakaları gelmeye başladı. Peki, Git Türkiye neyi öngörüyor, nelerin düzelmesini talep ediyor, nasıl bir yerde duruyor şu anda takip edilen vakalar dışında? Ee, git Türkiye tabii hani bir yerde biz durmayacağız. Ee, konjonktüre bağlı olarak e, o yeri değiştireceğiz. Ama tabii bi bizim... E kafamızda olan şey, daha doğrusu özlediğimiz dünya, akademik özgürlüklerin sonuna kadar bırakıldığı ve akademisyenlerin hiçbir ile karşılaşmadan, tabii ki etik kurallar var, bir takım bütün kurumların tabi olduğu ve üniversitelerin de iyi olması gereken disiplin kuralları vardır ama bu nedir? İşte kamu malına zarardır ya da bir meslektaşınıza ya da bir öğrenciye şiddet uygulamaktır. Bunları bir tarafa bırakıyorum. Ama ee, hani bizim beklediğimiz e, dünyada bir takım e, uluslararası belgeler var. E, bu akademideki e, akademik özgürlükler konusunda kaleme alınmış. Zaten biz e, dos, dosyanın e, giriş bölümünde bundan e, söz ediyoruz. Özellikle dayandığımız bir iki tane belge var. O belgelerin öngördüğü akademik özgürlüklerin e, bütün Türkiye'de e, hayata geçirilmesini, e, i̇stiyoruz ve sonuna kadar bunun takipçisi olacağız yani e, Türkiye'de e, üniversiteler böyle kendi köşelerinde e, kapalı kutular halinde kapalı devreler halinde içerideki akademik personele ya da idari personele ya da öğrenciye baskı uygulayarak bu e, 200 yıllık muasırlaşma özlemimizi karşılayamayacaklar bunu e, herkes farkında e, onun için biz sürekli şöyle bir şey öngörüyoruz. Bir gözlem grubu olalım. Sürekli olarak bu değişmeleri, iyiye doğru gelişmeler de olabilir. Çünkü YÖK'ün şu anda mesela iki tane disiplin yönetmeliği var. Bir tanesi öğretim üyelerine ve yöneticilere yönelik. Diğeri öğrencilere yönelik. Bu konuda bir çalışma yaptıklarını biliyoruz. Ama hangi çevrelerle tartışarak ve nasıl bir içerik, ve nasıl bir zihniyet daha doğrusu üzerinden bu disiplin yönetmeliklerini değiştirmek istediklerini bilmiyoruz. Ama çıkacak metin tabii ki bizim tartışmamıza da açık olacaktır bundan sonra. Dolayısıyla aslında bir gözlemci olarak nerede ne oluyorsa bunu takip edip ve anladığım kadarıyla raporlama yapmaya da devam evet, edeceksiniz. Evet. Ama bu arada da Silivri'de görünen KCK duruşmasını takip ediyorsunuz. Tabii tabii yani git Türkiye olarak ya da diğer gitlerden de şu anda İstanbul'da olan çeşitli meslektaşlarımız birlikte izliyoruz. Yani Büşra Ersanlı'yı tabii ki görmek, e, desteğimizi onun arkasında hissettirmek e, çok önemli bizim için. Çünkü Büşra Ersanlı e, gerçekten çok ağır bir bedel e, ödüyor şu anda. E, ve e, o bedeli e, öderken de en azından e, meslektaşlarının onun arkasında olduğunu bilmesi herhalde onun için de önemli. Bizim için de önemli. Evet elini taşının altına koyduğunun bedelini evet. ödüyor aslında ilk günü KCK duruşmasının e, Silivri'deki mahkeme önünde beraberdik Orada e, çok kalabalık bir genç öğrenci ve genç akademisyen grubu vardı Hem hocalarına gelen hem de aslında arkadaşlarına gelen Çünkü içeride pek çok da tutuklu öğrenci var aynı zamanda Bir küçük Büşra durumumuz var evet, evet. E, Geçen gün şey olmuş Büşra, e, Küçük Büşra Marmara Üniversitesi'nde kamu yönetimi okuyabildiğim kadarıyla Evet Fransızca kadarıyla. kamu yönetimi bölümünde Ve birinci olarak çok iyi bir öğrenci, Çok iyi bir öğrenci. Evet, İçerden yani içerideyken sınavlarına girdi bu dönem ve birinci dönem birincisi olarak bitirmiş. Mahkemeye arkadaşları girmişler pazartesi günü ve arkadan ona doğru inek diye bağırmışlar. Onu bilmiyordum evet. <gülüyor> Mahkeme başkanı bunun üzerine ne oluyor demiş. E, birincilikle bitirdi o yüzden inek diye bağırıyoruz evet. demişler. Dolayısıyla orada hem öğrenciler hem de genç akademisyenler ve yaş almış akademisyenler tabii ki kalabalıkça bir ekip olarak bekliyorlar. Şimdi telefon hattımızda Boğaz İç Üniversitesi'nden Zeynep Gambetti var. Zeynep merhaba. Merhaba. Seni, merhaba. Seni, merhaba seni, seni uzaklardan e, programı alıyoruz. Teşekkür ederiz katıldığın için rica ederim. Ben teşekkür ederim. Biz Füsun Hoca ile şimdi giti konuşmaya başladık son 15 dakikadır. Neler yapıldı, nasıl ortaya çıktı diye. Bir de seninle biraz konuşmak istiyoruz. Sen de çünkü gitin basın toplantısında Füsun Hoca ile birlikte masada oturanlardan biriydin ve orada söylediklerinin çok önemliydi. iş nereye gidiyor, ne oluyor, ne düşünüyorsun? Çok teşekkürler. Evet ben de Füsun Hoca ile birlikte git Türkiye'nin başından beri yani kuruluşundan beri ee, akademik özgürlükler için elimizden e, ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. E, şimdi benim bu eklemek istediklerim yani Füsun Hoca gayet güzel toparladı aslında. E, eklemek istediğim e, şöyle bir soru var Cidem. E, e, bu e, işte 2 Temmuz'da başlayan KCK İstanbul davası ile bilimsel bilgi nedir? sorusu arasında e, ilişki e, kurulmuyor bence. Biraz ondan bahsetmek istiyorum izninle. Lütfen. Ee, yani bu e, KCK davasından tutuklu e, olanların e, biliyorsunuz suç listesinde e, işte sadece e, işte, örgüt üyeliği e, işte bir takım düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü temelinde e, okuyorum e, savcının kendi e, ifadesine Serbest siyaset ve örgüt hakkının tanınması gibi çok sakıncalı e, bir takım istek ve talepler e, bulunmuyor. Ayrıca e, siyaset akademisinde ders vermek e, yasal bir partinin siyaset akademisine ders vermek e, işte akademik birikimi daha geniş kitlelerin hizmetine sunmak e, bunun koşullarını yaratmak da var ve bence e, meslektaşımız e, Profesör Büşra Ersanlı Yine Marmara Üniversitesi'nden siz de adını zikrettiniz. Lisans öğrencisi Büşra de Önder'in tutuklu bulunmasının bir sebebi daha var. Siyaset ve bilimin yollarının kesişmesini engellemek istiyor bu sistem. Şimdi şöyle biliyorsunuz Türkiye'de 800'e yakın üniversite öğrencisi tutuklu bulunuyor. Yani o halde şu şekilde de bakmak gerekiyor. Bilimsel bilgi bir korku ve şüphe uyandırıyor. Yani Galileo'dan biri biz bunu biliyoruz aslında biliyorsun. Ee, i̇şte bir takım siyasi, dini, ekonomik güç odakları bilimsel bilgiyi bastırmaya veya kendi amaçlarına e, hizmet edecek şekilde e, kontrol etmeye çalışıyorlar. Ee, bunun sebeplerinden biri de bilginin iktidar olması. Yani bilgi hep biz nötr olarak düşünüyoruz ama bilgi bir iktidar ve diğer iktidar odaklarını da yerinden oynatacak güçte. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca da maalesef bilimsel bilgi baskı ve boyundur altına alınmış. İşte sadece askeri vesayet sistemleri tarafından değil işte Kemalist ve ulusalcı ideolojiler tarafından, din tarafından. Bugün de işte sözde ileri demokrasimizde farklı bir muameleye layık görülmüyor anlaşılan. Ee, e, yani bu yasakçı bir resmi ideoloji dayatmasına artık gerek duyulmuyor. Ee, bunun yerine işte terörle mücadele yasaları var, yok kuralları var, disiplin yönetmelikleri var. Ee, fakat bunların hepsi aynı amaca e, bence hizmet ediyor. O da ee, sistemin işine yarayabilecek ee, işte e, siyasa buna dokunmayan kendi konulara hiç girmeyen ARGE'den e, veya bu think tank dediğimiz işte e, daha e, somut politika e, üreten, iktidarın ortağı, e, araştırma merkezlerinden öteye gitmeyen e, yüksek okullar üretmek ve hatta bizim... mümkünse para da kazanabilecek tezler yazmak ha, değil mi? hatta <gülüyor> aynen öyle yani sistemle barışık işte piyasanın ve iktidarın işine yarayan. E, geleceği güvence altında e, olmadığı için, e, şeyden korkan, işini kaybetmekten korkan. Çünkü biliyorsun memuriyetlerin falan da e, artık yavaş yavaş e, şeye doğru e, yani iş güvencesi, memuriyetin sağladığı iş güvencesi de artık yavaş yavaş kalkıyor ortadan. Yani böyle bir e, korkak, bilgi tekliğine olan Akademisyen yetiştirme ve öğrenci yetiştirme çabası bu. Yani bunu da belirtmek istedim. Yani iki bir şuranın ödediği bedelin anlamı bence biraz da bu. Evet, biraz sokağa çıkmak. Tam onu konuşuyorduk biraz önce Füsun Hoca ile. Sokağa çıkmak insana değmek olmasın. Füsun Hoca onu sıcağı köşklerinizde oturun dışarı çıkmayın diye anlattı ve çok doğru. Aynen. Ben de burnunu dışarı uzatan yanar şeklinde belirtiyorum bunu. Yani kendi e, işimizi e, yapalım biz e, ve dediğim gibi yani araştırma e, biliyorsunuz bir de Müge Tuzcuoğlu örneği de var. Evet. Serbest araştırmacı, Sarmaşık Derneği'nde çalışan e, o da e, KCK e, davasından tutuk bulunuyor. Yani e, biz araştırmacılar olarak iktidarın e, buyurduğu, Piyasanın buyurdu bir takım konuları çalışalım başka hiçbir konuyu çalışmayalım öğrenciler de mümkün olduğu kadar kültürel faaliyet yapsınlar ama hiçbir şeyi protesto etmesinler siyasal aktör olmasınlar yani biraz mesaj bu bence evet, Kürtlerle de sakın bir şey yapmasınlar aman partilerine falan gitmesinler Kesinlikle Kürtler yani burada hani iki odak noktası var e, bence bir tanesi e, Kürtler e, dediğin gibi e, ikincisi de emek meselesi yani evet. e, en son de biliyorsun bir operasyon düzenlendi. E, bu da gösteriyor ki yani iki tane e, çok büyük e, tabu konu var e, Ermeni e, soykırımından bahsetmiyorum bile o artık hani. Şey, zaten alenen, yok. Tabu. <gülüyor> zaten Aa, yok. Zaten yok öyle bir şey. Aynen. Ee, yani bu iki konuda e, araştırma yapmamızı, e, bilgi üretmemizi engellemeye çalışıyor sistem. Peki Zeynep Aa. çok çok teşekkür ederiz. Ee, seni seni oralardan konuk ettiğimiz için çok mutlu olduk. sağ olasın Çok teşekkürler. Sizin ağzına ağzına sağlık. Profesör hocaya da sevgiler. Görüşmek üzere. Boğaziçi Üniversitesi'nden Zeynep Gambetti ile konuştuk. Bilgi teknisyeni yaratmak istiyorlar akademisyen yerine dedi. Bunu arada bir sağda solda quotation olarak kullanabilirim bu bilgi teknisyeni lafını. Geçtiğimiz günlerde Ermeni soykırımı üzerine bir sinema tezi yazmaya çalışan bir akademisyen arkadaşımla konuşuyordum. Şöyle dedi. Müthiş bir böyle uğraşmış oturmuş ne kadar tez yazıldı şimdiye kadar diye. 27 tez yazılmış. Bunlardan 25 tanesi Türkiye'nin resmi tarihi üzerinden gidiyor tabii. Bir tanesi zaten Ermenistan-Azerbaycan Karabağ üzerineymiş. Konuyla alakası yok. Bir tanesi Ermenistan Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonraki süreçle ilgiliymiş. Yine konuyla alakası yok. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde Ermeni Soykırımı ile ilgili herhangi bir şey yapılmış değil şimdiye kadar mesela. Şimdi öyle demeyelim çünkü bir dönem yakın tarihlere kadar üniversitede öğretim üyelerinin masaların üstüne çoğaltılmış bir biçimde yönetimlere verilen ve daha sonra akademik personele dağıtılan çeşitli şeyler olurdu. Yani Dışişleri Bakanlığı'ndan da gelebilirdi. YÖK'ten gelebilirdi. Türkiye'nin tezlerini resmi tezilerini destekleyen çalışmalara ihtiyaç vardır ve bu yola baş koyul şeklinde. Onun için de ben bana az bile gel. Sinema üzerine olabilir ama Ermeni meselesi üzerine tabii çok geniş bir literatürümüz, literatür denilebilirse ona oluşmuş durumda. Ben çok yıllar önce sizinle de bir iki defa birlikte gittiğimiz Kars'ta Kafkas Üniversitesi'nden bir öğretim hmm. görevlisiyle konuşurken şöyle bir şey anlatmıştı bana. Ee, i̇nkılap tarihi dersi bütün üniversitelerde zorunlu olan Kafkas Üniversitesi'nde dört yıl boyunca zorunlu. Her sınıf ne okuyorsanız okuyun alıyorsunuz. Ve e, çocuklara her yıl tek bir ödev yapmakla yükümlüler. Ee, Ermenilerin Türkler'e yaptıkları mezalimler hmm. ve bunu kanıtlamak. Bütün hikaye bunun üzerine dönüyor. Dolayısıyla Kars'ta çocuklar her seferinde yeniden bir şey üretiyorlar. Bir bulmaya çalışıyorlar, bir hikaye uyduruyorlar, bir, bir şey yazıyorlar ve o sistem orada dönüyor. yani Herkes Kolay bir şekilde. sistem tabii. O dönecek tabii. bir sistem yani. Efendim bir müzik arası vereceğiz. Cesario Evora dinleyeceğiz. Başlangıçta da onunla başlamıştık partideyle. Marazu dinliyoruz şimdi. De ta ki timbo di champagne, De odi sham vai salva nya o so man Me abraça, me acritiou. Mar azul, subi mansinho. No acheia, no miangkemi, para dançar te animei, só vi biginino bom prazer me criei oh mama andou tempo No passou tempo correr Só a Lo A de meu Só o bisete pequenino Vamos abraçar minha creche Mar azul Sob imansinho eu achei Lumi em caminho sent pequenino pão ...hikayenin kadın halindesiniz. Sezary Evora'dan dinledik Marazu. Akademik Hak ilahları, ihlalleri konuşuyoruz bugün. Git Türkiye'yi konuk ediyoruz. Stüdyomuzda Füsun Üstelver Profesör Doktor. Önce e, doçent doktor Zeynep Gambetti ile telefon bağlantısı yaptık. Birazdan da Git Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda açıkladığı... ...Akademik Hak İhlalleri raporunda bir vaka olarak bulunan... ...sevgili arkadaşımız Doktor Nesrin Çerler'ı ağırlayacağız... ...ve onun vakasını aslında dinleyeceğiz. Nasıl bir... Bir vaka haline geldiğini ee, Bu arada git Türkiye'ye git Türkiye.org adresinden ulaşabilirsiniz Ve burada söz ettiğimiz raporu Oradan pdf olarak indirebilirsiniz Çok uzun bir rapordan söz etmiyoruz 34-35 sayfalık bir rapor ama Bütün memlekete dair ciddi bir Harita çiziyor çünkü Muğla Üniversitesi'nden işte Kocaeli'ne pek, pek çok yerden e, bir Örnekler var o yüzden hani ne olup ne bittiğini Çok iyi anlatan bir şey bence Sanırım Nesrin telefon Hattımızda Nesrin merhaba. Nesrin merhaba. Merhaba Çiğdem. Ee, Füsun Hoca ile birlikte stüdyodayız. Dinledim biraz evet. <gülüyor> Ona da selamlar. Sana da. Ee, şimdi GİT'ten bahsetmeye başladık ve rapordan konuşuyoruz. Hı -hı. Ee, raporun ilk vakası olarak senle de biraz konuşmak istedik. <gülüyor> nasıl, nasıl bu raporun vakası haline geldin bize biraz anlatır mısın? Evet aslında orada tabii özetlemeye çalıştık ama 2008 yılında başladı bu hikaye. Aslında daha öncesi de var ama o çok uzun olacağı için şimdi ona girmeyeyim. Ama 2008 yılında Kürtçe dil hakları meselesiyle ilgili bir tez yazmıştım ve bu tezi Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü'nde. E ...beş kişilik bir jüri kuruluyor... ...işte o jürin önünde savundum... ...ve beş kişinin oy birliğiyle doktor olmaya... ...hak kazandım aslında... ...o beş e, kişiden yerine... biri de Fısın Özay... <gülüyor> evet, söyleyecektim biri Fısın Özay'dı... E, ...biri Büşra Ersanlı'ydı... Ee, bir de Güneş Hoca'yı da Diğer iki kişi enstitülün daha çok tercihiyle oluşmuş bir jürinin üyeleri oldular. Daha sonra işte diplomamı almak için haber beklerken birden mektup geldi eve. Ve işte doktora tezimin anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilk üç maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle doktora tez sınavının, savunma sınavının iptal edildiği ve yeni bir jüri önünde tezimi yeniden savunmam gerektiği bildirildi. Ben de bunu reddettim çünkü yani... Bu arada anayasaya de... aykırı olan tezin adını bir tekrarlamak isterim. Yeni azınlık hakları rejimi Türkiye'deki Kürtlerin kültürel hakları aslında işte başlıklıktan başlıyordu sorunçuyden. Yani <gülüyor> başlığı... Tahmin ettim o yüzden onu söyleyesim geldi oraya girip. <gülüyor> evet yani başlığı, o başlıkla çalışmama izin verilmediği için aslında başka bir başlık e, kullanmıştık ama sonrasında bu sorunu gidermek için yani başlığın kendisinin tezin içeriğini yansıtmadığını düşünerek tezin yeniden başlığını içeriğin yansıtan bir hale kavuşturmak istememiz de bir sorun oldu aslına bakarsan. E, ve evet yani tezde anayasaya aykırı bulunan şey Kürtçe dil hakları üzerine bir e, çalışma yapılmış olmasıydı. Ama aslında tuhaf olan şudur. Çalışmanın içinde e, yani dil hakları meselesinin nasıl bir e, direniş imkanı olarak kullanılmakla birlikte bir e, tahakküm e, aracına da dönüşebileceğini anlatmıştık. Yani daha doğrusu ben sadece Türk milliyetçiliğin değil, Türk milliyetçiliğini de eleştiren, yani milliyetçiliklerin genelini ve dille milliyetçilik arasındaki o doğrudan kurulan ilişki eleştiren bir tez yazmıştım. Ama buna e, okumaya bile gerek duyulmadı. Aslında bence başlık e, zaten onları yetiştirmek rahatsız etmişti. Ee, yeni bir jüri kuruldu dediğim gibi ve bu yeni jürinin içinde e, siyaset biliminden tek bir profesör yoktu. E, Deniz hukuku, uluslararası, özel hukuk alanlarından çeşitli. <gülüyor> Çok e, pardon <gülüyor> Çok komik. Evet, ne yazık ki böyle trajikomik bir durumdu. E, ve aslında bakarsan hani eğilimleri itibariyle milliyetçi deneyebileceğimiz e, kişilerdi. Burada pardon şu... araya giriyorum. Aslında mesela... doktora tezlerin, jürilerinde hiçbir şey olması senin bir hoca seçme hakkın var değil mi? Aslında biz de, e, jüriyi oluştururken e, özgürdük. Yani e, Füsun Hoca zaten tezi izleme jürisindeydi. E, yani 6 ayda bir toplanan ve tezi izleyen, e, takip eden kişilerden biriydi. E, Büşra Hoca'yı e, işte biz istedik ve gayet e, hiçbir sorun olmadan jüriyi kurduk aslında. Yani benim makamda olayı daha da e, inanılmaz kılan şey, normalde şöyle oluyor çünkü, doktora jürisi kurarken daha müdahale ediyor üniversite. Yani bu tezin savunulmaması için elinden geleni yapıyor. Böyle bir tezin yani eğer o üniversite böyle bir e, çalışmaya açık değilse bu çalışmayı durdurmak için tez jürisi kurulurken daha müdahale ediyor ki o tez geçmesin. E, öğrenci doktoru adaya doktorluğunu alamazsın gibi bir takım müdahaleler oluyor bunu biliyorum. Ama benimki de böyle bir şey olmadı. Yani jüriyi istediğimiz gibi kurduk. Öncesinde bazı sorunlar yaşan dediğim gibi onları anlatmayacağım çok uzun ama. Yani bu jüri onayladı ve e, doktor olmam gerekiyor. Yani aslında biz de doktor e, adaylarına doktor adaylara doktor ünvanını veren kişi akademik kuruldur. Kişiler daha doğrusu. Yani akademik kurulun doktor olabilir dediği bir insanı enstitü yönetim kurulu doktor olamaz deme hakkına zaten sahip değil. Burada daha komik olan bir enstitünün bu enstitü anayasaya aykırı tez yazılamaz diye bir karar almış olması. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü böyle bir karar alıyor. Yani burası ben e, mecliste bir işte parlamenter değilim. Anayasa değişikliği esni bulunmuyorum. Anayasa yak aykırılık de net yapabilecek tek kurum anayasa mahkemesidir ve yasaların anayasaya aykırılığını kontrol edebilir. Bir doktor çalışmasını anayasaya aykırılığı diye bir cümle aslında o kadar e, ne demek lazım? O kadar e, anlamsız ki, o kadar e, işte şeyle ironik ki ama buna rağmen bu oldu. Peki Nesim ee, bir şey soracağım. Bunlar hı. bunu 2004'te yaptıklarına göre daha önce de başlarına bir iş gelmiş olmalı. Yani senden önce bunu... yapıyorlar çünkü. ...evet aslında doğru yani 2004 Birileri daha yıllarında... anayasayı aşmaya çalışmış yani... Belki veya şöyle de olabilir Yani bilmiyorum bunlar tabi hani e, Tahminlerim ama o yıllardaki bir e, Darbe hazırlıkları Ve argümanları doğruysa Bunun bir parçası olabileceğini hmm, düşünmüştük Açıkçası biz o zamanlar e, Sonrasında da dediğim gibi beni yeniden Savunmaya çağırdılar ben de 3 kere Çağrıldım ve 3 kere katılmayınca Üniversite ilişimi kesti Yani 8 yıl sonunda elimde 4 yıl sayfalık bir doktor teziyle Doktor olamamış bir halde e, Kaldım ama daha sonra İsveç'te tamamladım doktora tezim daha önceleri misafir araştırmacı olarak gittiğim bulunduğum London Üniversitesi'ne geçtim ve orada tekrar ders alarak tezimi tekrar oranın kriterlerine göre yazarak ve orada savunarak doktor oldum ama hikaye böyle bitmedi ben hep konuşuyorum şeyle ama. Lütfen lütfen yok tam, <gülüyor> tamam tam zaten evet evet lütfen et ben zaten tamam, araya peki. gerektikçe şey yapacağım yani tamam, seni. Ee, döndüm ve YÖK'te tezim onaylandı yani e, denkli daha doğrusu onaylandı ve ben sonra 10 e, yıldır çalışmakta olduğum Yeditepe Üniversitesi'nde yardımcı doşent oldum. Daha sonra biz Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için bir rapor hazırladık. Üç arkadaş, ana dilinde eğitim meselesiyle ilgili. Ben o rapor için karşılaştırmalı bir bölüm yazmıştım. Fransa'daki Korsikalılar, Korsikalar, İspanya'daki Baskı ülkesi ve Çin'deki Uygur Türklerinin ana dilinde eğitim haklarının nasıl olduğuna dair bir araştırmaydı bu. Bu araştırma ve bu araştırmanın sonucundaki kitap ki konuşma vesaire işte bulunma sebebiyle de bu se bu, ke bu sefer Yeditepe Üniversitesi'ndeki işime son verildi bu tabi açıkça söylenmedi ee, ama bu işte şifayan e, öğrendiğim bir şey ama zaten orada da bir huzursuzluk vardı e, son kertte de Eylül itibariyle de e, herhangi bir üniversiteyle şu an ilişkim kalmadı <gülüyor> böyle bir durum oldu peki Nesil bir şey soracağım sonuçta burada seni doktor yapmayan sistem sen aynı tezi aslında çünkü sen aynı tezi verdin değil mi İsviç İsveç'te yani içerik olarak aynı tez. Yani. Bir, bir, bir, iki, ha, Yok o Olması başka ama hani tabii. yani içerik olarak evet, yine evet, Türkiye evet. Cumhuriyeti Anayasası'nın birinci evet. ve ikinci ve üçüncü maddeleriyle ilgili Hı -hı. problemi olan Hı -hı. bir tez. Onu kabul etmeyen Hı -hı. bir sosyal bilimler enstitüsü var. Bir enstitü var ama sonra YÖK senin denkliğini kabul etti. Dolayısıyla o doktora aslında kabul etmiş oldu. Evet aslında öyle oldu. Yani aslında çok güzel bir şey söyledim. Burada sorun her zaman... Devlet dediğimiz ve aslında tanımlayamadığımız o heyula değil. Aslında bizleriz sorun. Yani her birimiz devleti yani her birimiz derken en azından devleti koruduğunu iddia eden ve kendini sanki bir, bir kolluk gücü, bir işte yasama organı gibi gören hocalar, profesörler, öğrenciler, öğretmenler neyse artık okul sistemi içinde. Özellikle bunu eğitim sistemi içinde daha da ünlü. Çünkü eğitim sisteminin aslında eleştirel düşünceyi geliştirmek üzere kurulduğunu varsaymamız gerekiyor. Eleştirel bilim e, çalışmalar, eskürel düşünceler ama burada biz şunu görüyoruz bir profesör bir enstitü müdürü çıkıp diyor ki ben bu enstitüde böyle bir tezin e, yayınlanmasına ya da çalışmanın yapılmasına izin vermiyorum ve gerekçı olarak da kendince e, devletin bölünmez bütünlüğünü koruduğunu e, iddia ediyor yani biz devletin ideosunu içselleştirmiş olduğumuz için aslında akademik ihlalleri bu kadar çok yoğun yaşıyoruz bence yani sadece devlet istese yapamaz yani devlet tek başına kolluk güçleriyle bunu yapamaz her bir e, akademisyen bunu içselleştiriyor. Hatta bu oda arkadaşı hep söylüyorum ben bunu oda arkadaşlarımızdan başlıyor. Yani o da arkadaşınız diyor ki size, ya yapma şimdi en iyi en iyi niyetle şunu söylüyor. Ah, başına, bir şey, başına bir şey gelecek tabii. Ama bunu anne anneniz söyleyebilir size en fazla. Ama anneniz bir üniversite hoca değil ki onun yükümlülüğü yok. O çocuğunu korumaya çalışıyor. Ama bir üniversite hocası kalkıp da ya sen bunu yapma. Başına iş gelecek denemeyle bilekis yapmalısın. Hatta ben de yapayım, başkaları da yapsın. Yani bu akademik özgürlükleri genişletelim. Düşünce özgürlüğünü genişletelim diye bir adım atması gerekirken ters oluyor. Yani aslında baktığımızda dosyadaki pek çok ihlallere baktığımızda da benzer şeyler görüyoruz. Akademisyenler önce kendi meslektaşları, oda arkadaşları, bölüm başkanları, dekanlar tarafından en iyi ifadeyle söylüyorum. Cesaretsizler, cesaretlendirilmedikleri için e, bu ihlaller bu kadar kolay, yaygın olabiliyor bence. Peki Nesrin aslında hem Füsun Hoca'ya hem de sana sormuş olacağım bunu. E, Git Türkiye'nin İstanbul'da bundan birkaç hafta önce yaptığı basın toplantısında şöyle bir genel kanı vardı. Toplantıdan sonra milletin birili, ikili, konuş, ikili üçlü konuşmalarında. Hmm. Yani aslında ilk işte İsmail Beşikçi Hoca'ya olduğunda hep beraber ayaklanmış olabilseydik bu iş buraya gelmezdi. Ya da işte 3 yıl önce Nesrin'e olduğunda hep beraber ayaklanmış olabilseydik. Evet. Nesrin mesela sen kendini yalnız hissettin mi bütün bunlar olduğunda? Ya ben aslında hissetmedim ama bunun sebebi biraz şöyle bir şeydi. Benim arkamda yanımda e, Günay Hoca vardı. Günay Göksöz'den, Füsün Üstel, Büşra Ersanlı. Yani çünkü bu bana yapılan şey aslında onlara da yapılan bir şeydi. Yani işte bir onun için bir de Füsun Hoca'ya da soracağım dedim. Çünkü hani siz bir kişiye evet. karar veriyorsunuz ve birileri çıkıp diyor ki olmamış bu. Tabii Füsun Hoca muhtemelen şey diyecektir. Yani ben genel olarak olumlu bir insan olduğum için yaşadıklarımı daha hafif yaşıyorum. O hep bana der ki sen başına geldiğini bilmiyorsun aslında. <gülüyor> Tabii o ne diyecek hadi bak <gülüyor> Buyurun. Ben de söyleyeyim ben gerçekten meslek hayatımda çok şaşkınla uğraya uğramış bir insanındır yani kendi asistanlık döneminden başlayarak. E, hayal kırıklıklarına çok uğradım ama Nesrin'in olayı gerçekten benim için e, ve danışmanı Günay e, Özdağ'ın için, işte Büşra Ersan'la için bir dönüm noktası oldu. Çünkü akademik niteliği hakkında en ufak bir şüphemiz olmayan, gerçekten son yıllarda yazılmış en iyi tezlerden biri kısı karşımızdaydı. Çok başarılı bir savunma yaptı e, Nesrin ve ondan sonra e, kutladık, e, yemekler yedik, kutladık, e, tatile ve sonra benim hala cep telefonumda tuttuğum mesajlardan biridir bir haber geldi doktora doktorluğu iptal oldu diye yani o kadar anlamsız ve boş bir şeydi ki tabii ondan sonra bir de bir, bir mücadele süreci başladı. Çeşitli yerlere herkes kendi adına yani ben jüri üyesi olarak ve tez izleme jürisi üyesi olarak şeye yöke. Marmara Üniversitesi'ne bu durumdan hiç hoşlanmadığımı ve rencide olduğumuzu bildiren şeyler yazdım. Çünkü Ama... sizi de yok sayıyorlar. Tabii ki. Tabii yani. tabii ki yani tamam. Öğrenci de tabii hepimiz yok sayıldık ve bizim yerimize konulan jürün üyeleri tamamen bu konudan bir haber. Zaten yani ben nasıl ki bir fizik mühendisliği jürisinde üye olamazsam onların da olmaması gerekir ve orada şu beklenirdi o jüri evet. kendilerinin bu konuda yetersiz olduğunu bilgilerini ve çalışma alanlarının bu olmadığını evet. söyleyerek o jüride yer almayabilirlerdi halbuki tam evet. bunun tersi oldu çok hoşlanarak ve bunun içinde yer almak isteyerek bir takım işte meslektaşlarımız da bu süreci sürdürmek istediler orada işte Nesri'nin jüriye girmemek gibi bence çok iyi bir tavrı oldu ve ondan sonra Zaten yürüyen bir davası var. O bir dava da açtı ondan sonra. Belki o, o da bunu da söyleyebilirim. Evet. Onu <gülüyor> çok ha, bir, de, bir de tabii <gülüyor> çeşitli davalar var değil mi Nesin? Hem buna <gülüyor> hem şeye evet, iş iade davası evet. yani var. Yani şey davasını kaybettim. Barma Üniversitesi'ne açtım davayı kaybettim. temizi de kaybettim. Yani temiz etmiştim de kararı onu da kaybettim. Nesin Altın ne gerekçeyle kaybettin? Aslında orada bir usul hatası yapılmıştı. Gerçi bu usul hatasını da bizi yönlendiren de aslında enstitüydü. Başlık değişikliğiyle ilgili. Ama burada şöyle tuhaf bir durum var. Yani usul hatası yeniden bir jüri kurulmasını ve tezin yeniden savunulmasını hmm. gerektirecek bir şey değildi. Mahkeme e, bununla hiç ilgilenmedi. Yani içeriğe dair çünkü mesela işte Marmara Üniversitesi savunmasına diyor ki işte e, Kürt diye bir dil hala buna ima eden yani böyle bir dil böyle bir halk yoktur neredeyseye gelecek şeyler yazıyor e, mahkeme bunları hiç ilgilenmiyor evet usul yapılmış enstahakıdır e, türünden bir cevap verdi ee, bu arada senin az önce sorduğun soruya şöyle dönmek isterim. Yani evet, ben yalnızlık hissetmedim ama bu inna, yani herkesin karakteriyle ilgili bir şey. Ben e, diyelim için içinde biraz daha güçlü bir karakter olabilirim. Benim işte ne bileyim hani ailem, sevdiklerim, arkadaşlarım meslektaşlarım. Bir de tabii ki İsveç'te bir yani ulus ötesi bir dayanışma yaşandı. Bu bu konuda çok şanslıydım. Bu olmayabilirdi. Yani İsveç'e gitme imkanım olmasaydı şu an gerçekten çok daha mağdur evet, kala olacaktım. Kala kalabilirdim burada yani. Aynen Ve öyle. Hiç tabii şey ki. Ve yani bir de dediğim o Büşra Ersan'la için hep konuştuğumuz şey bir itibarsızlaştırma da yaşanıyor. Yani aslında siz akademik açıdan e, elinizden geldiğince en iyi ürünü ortaya koymaya çalışırken birileri sizi e, işte e, ne bileyim Kürtçülükle işte yok şununla bununla bir takım böyle kendilerince aşağılama ifadesi olarak kabul ettikleri terimlerle itibarsız bir konuma çekmeye çalışıyorlar. Bununla mücadele etmek de zor. Ama aslında dediğim gibi benim yapım biraz böyle. Bir de şanslıydım. Yanımda e, yöremde de eşimde olduğu için daha hafif atlattım. Ama mesela Özgür Sevgi Göral, onun da vakası var biliyorsunuz dosyada. Evet, Onunla konuşmuştuk. O demişti ki bakarız. ben çok, çok zor durumda kaldım. Çok yalnız oldum. Aslında şimdi bu git o yüzden çok ben de çok önemsiyorum. Yani biz kendimiz içindeyiz diye demiyorum. Sonuçta çünkü git kurulduktan sonra gerçekten insanlar böyle yazmaya başladılar. Ya benim de başıma şu gelmişti. Şu an en azından şunu yapabildikse çok mutluyum yani. Birisinin başına bir şey geldiğinde ya ben kimi arayayım, kime söyleyeyim derdi o çok önemli de bir şey. ulaşabilecek bu çok evet. Güzel bir şey oldu bence Neyse çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Uzaklardan ederim. Uzaklardan katıldın, olun. ses verdin. Çok sağ sağ ol, olasın. Çok iyi yayınlar, teşekkürler. Görüşmek dersin. üzere. Selamlarsın evet. hocam, Doktor Nesim Çerler'le konuştuk bir vaka haline gelen akademik e, doktora macerasını. Hocam bütün bunları düşündükçe hem Özgür Sevgi Göral'ın vakasını o da televizyona çıktığı için kadrosunu alamamıştı Kürt meselesi konuştuğu için Kürt, Kürt demeyince iş çözülüyor evet. galiba. E, yarın dava devam edecek e, ne zaman erteleneceğini bilmiyoruz. E, ama Nesim'in söyledikleri için de şeyi çok önemsedim yani insanların arayacağı bir yer var artık ya ben ne yapacağım sorusuna cevap olarak. Evet. Git bir gözlem olarak, gözlemci olarak bu işi yapmaya devam edecek. Ama biraz da herhalde görünürlükle ilgili bir desteğe ihtiyaç var değil mi? Hani medyanın bu işe biraz daha bakması. Tabii yani medyaya çok büyük işler düşüyor diyelim. Şunu tabii yani... Anlatmamız gerekir hem yakın çevremize hem daha geniş çevreye. Akademisyenler denilince çok az sayıda bir insan düşünülüyor. Halbuki akademisyenleri onların içinde bulunduğu ortamla birlikte ve değerlendirmek lazım. Yani ne demek istiyorum. Akademisyenler aynı zamanda öğrenciler, idari personel, yöneticiler ve evinde her öğrenci olan veli. Yani eğer sadece bu akademik özgürlüklerin ihlali sadece akademisyenlere dokunan bir şey değil ama velilerle yani böyle bir atmosferin olduğu sürekli olarak akademik özgürlüklerin önüne engeller çıkarıldığı bir ortamda özgür düşünce de ortaya çıkmaz. Eleştirel düşünme biçimleri ortaya çıkmaz ve toplum nefes alamaz. Onun için basına en azından bunu açıkça ifade etmemiz ve bunun sadece bir küçük grubu meselesi olmadığı bir Türkiye meselesi olduğunu e, anlatmamız gerekiyor ve burada da e, tabii ki desteğe ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İyi ki çok geldiniz. Çok teşekkürler. Efendim git Türkiye'yi konuk ettik. Bugün onlar yarın Silivri'de e, önünde bir kocaman duruşma salonu yazan prefabrik binanın önünde içeride ne olup ne bittiğini takip ediyor olacaklar. İçeriye girebilen girmiş olacak ama çok az sayıda insanın girebileceği büyüklükte bir yer. Umarız Kecek'e davasından iyi haberler alırız ve umarız git, git Türkiye çok uzun süre e, yürürlükte kalan bir örgütlenme olmaz. Buna gerek olmaz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Hikayenin kadın anne bu haftalık bu kadar iyi öden sorular. Hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşe Gül, Çiğdem ve Özden.